Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zeri 22 Aralık 2016 Perşembe Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zeri, teknik masada Selahattin Çolak. Yeşil Bültenle radyolarınızdayız. Çevre ve ekoloji gündeminden notları aktaracağız. Ana gündem maddelerini değerlendirmeye çalışacağız. Gündem bir hayli yoğun yine. Hızla başlayalım o yüzden. Vermeyi çok sevdiğimiz güzel bir haberle başlayalım. Erzincan iliçte Karasu Nehri'nin yakınındaki altın madenine verilen çet gerekli değildir kararının yürütmesi durduruldu. Maden projesinin ki ilçede başka altın madeni projeleri de var. Maden projesinin çevresel etkilerinin araştırılması gerektiğini söylediği mahkeme bundan sonra bir hukuki süreç gerekecek. Ve çevresel etki değerlendirmesi yapılacak. Umuyoruz doğru düzgün yapılacaktır. Bir diğer haber bu da Evrensel'den Özer abinin Özer Akdemir'in haberi çok İyi bir gazetecilik başarısı gerçekten. Bunu hakkını teslim ederek başlayalım bu habere de. Coca-Cola'nın bir milyon metreküp su çekip, yeraltı suyu çekip... ...tek kuruş ödememesi konusunu gündeme getirdi Özer Akdemir. Çok da konuşulduğu e, DSİ 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenge e sordu bu soruyu. Coca-Cola kalite güvenlik şefi Ercan Balba'ya da... ...bu bilginin doğru olup olmadığı yönünde bir soru sordu. Ve e, DSİ Bölge Müdürü'nden gelen... Cevap kanun koruyucunun kararı bu yasa gereği bu böyle dedi ve bu açıdan tescillenmiş ve bir kez daha tartışmaya açılmış oldu. Bu sanayi üretiminin yer altı sularına verdiği zararlar diyelim. Kötü haberlerle tabii devam edeceğiz mecburen. Niye yazık ki durum böyle. Ee, İstanbul'la devam edelim. İstanbul'da. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaz Türkle yine odanın Çet Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı hakkında Kabataş'ta yapılan bu Martı projesi beton Martı projesi diyelim o proje ile ilgili başlattıkları hukuki süreç çerçevesinde verdikleri demetler nedeniyle ee, bir e, baskıya maruz kalıyorlar diyelim tazminat davası açmış yüklenici şirket kendilerine bunu da e, TİMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu e, kınamış bu baskıyı kabul etmiyoruz demiş odaların görevidir e, denetlemek kamu adına böylesi yatırımları demiş. Bir diğer davada Beyoğlu'nun Şeker Teyzesi olarak tanınan Emriye Uysal'a 30 yıl işletti Laterne Kafesini ve e, hatırlayacaksınızdır belki o Taksim bölgesindeki kafede e, bir e, direniş de yapıldı. Orada yapılacak e, bir proje çerçevesinde kafenin boşaltılmasına ee, ...ve Şeker teyze Emriye Uysal'a da bir dava açılmış durumda. İddianamede Uysal hakkında iki yıl, dört aydan on bir yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bir e, küçük direniş haberini daha paylaşmadan et, etmeyelim. Sakarya Geyve'de çimento fabrikası planına tepki gösteriyor köylüler ve ÇED için gelen şirket yöneticilerine... ...ÇED bilgilendirme toplantısı çerçevesinde protesto edip toplantının yapılmasına engel oldular... Ee, Ufak tefek e, bir süredir bir sessizlik olduğunu söylüyorduk çevre ekoloji e, direnişleri açısından. Ufak tefek e, baş göstermeye de başladı. E, Torosların kalbinde bir direniş bu kez. 1335 rakı Göktepe'de köylüler HES'e karşı sularını koruyorlar. E, suyumuzu sonuna kadar savunacağız diyorlar. E, direnenler var, direnenlere karşı baskı ve davalar var ama yeni direnişler var. Çevre için, iklim için, hayat için diyelim. Bugünkü temel konumuza geçelim bunları hızlıca özetledikten sonra e, Avrasya Tüneli 24 saatlik gecikmeyle diyelim bugün açıldı gidiş geliş tek şerit olarak hizmet veriyor. Bu sabah saatleri itibariyle Avrasya Tüneli projesi Kazlıçeşme Göztepe arasında yapılan bir altından geçen e, bir tünel projesi bu. Ee, bugün açılması hasebiyle hem onu konuşacağız hem de pek çok açıdan tabii e, tartışıla gelen bir meseleden bahsetmiş olacağız. Avrasya Tüneli e, gerekli miydi? Bir Marmaray projesi vardı zaten. Bir yaya yolu yapılıyor zaten. Bir de Avrasya Tüneli. Boğazın altında üç... Delik diyelim açılıyor karşı tarafa bağlayan bu konuyla ilgili çokça görüş var ortada bunları muhakkak paylaşacağız ve projenin detaylarını konuşacağız konuğumuza dönmeden önce Çiğdem Toker Cumhuriyet Gazetesi'nden bu meseleleri çok iyi takip eder iki gün önce de köşesinde yazdı yine bir alım garantisi var. Avrasya geçiş garantisi var Avrasya tüneyinde de ve o geçiş garantisi 68 bin araç için 24 yıl 5 ay işletilmek üzere verilmiş durumda şirkete e, dolar karşılığı hesaplandığı için ve dolardaki yükselişi düşündüğümüzde de e, birazcık e, yükselecek gibi o geçiş ücretleri eğer ki yeteri kadar insan geçmezse 68 binin altına düşerse rakam hazineden şirketin hesabına Geçilecek o arada kalan kısım Osman Gazi Köprüsü için de çok tartışılmıştı. Konuya dair yani Avrasya Tüneli meselesine dair en kapsamlı çalışmayı daha önce ona karşı hukuki süreçleri de yürüten şehir plancıları odası İstanbul Şubesi yayınladı. O raporu konuşacağız. Şubenin sekreteri Akif Burak Atlar burada. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Açık Radyo dinleyicilerinin de çok yabancı olmadığı bir isim onu da hatırlatalım. Sarhoşatlar zamanıyla Açık Radyo'da kendisini dinliyorsunuz. Bugün biz farklı bir vesileyle konu kaldık ve dilersen... Hemen başlayalım Akif çünkü süremizi de iyi kullanalım konuşacak çok konu var. Ee, kabaca dediğiniz konu şu ki toplu ulaşıma dayalı bir e, yöntem uygulanmalı. İstanbul'un trafik sorunlarını, ulaşım sorunlarını çözmek için yeni ulaşım talepleri yaratmak yerine e, ulaşım taleplerini yönetmek ve kamu yararını gözetmek esastır. Bu çerçevede bakıldığında da iki yaka arasındaki ulaşım sorunu raylı sistemler üzerinden Yeni karayolu yatırımları yapılmadan sağlanmalıydı. Kentsel planlama anlamında da yakalar arasındaki istihdam nüfus dengesi gözetecek bir şekilde politikalar geliştirilmeliydi diyorsunuz. Tabii bunları biraz da detaylandıralım. Nedir burada Avrasya Tüneli projesine dair şehir plancılar odasının daha önce dava açmasına neden olan kaygıları? Şimdi öncelikle az önce belirttiğin çerçeve bize ait özgün bir fikir değil bu evrensel bir şehircilik ilkesi yani bir yerleşimde büyük bir kente özellikle İstanbul gibi bir metropolden bahsediyorsak ve karayolu odaklı ulaşım yatırımlarının yıllar içinde bizi getirdiği tablo şu an bir kriz ise ulaşım açısından. Ee, ...bunun çözümlerini e, kısa vadede belki mümkün olmayacak bir şekilde... ...ama orta ve uzun vadede e, toplu ulaşım, e, entegre bir toplu ulaşım sistemi... ...ağırlıklı olarak raylı sistemler ve karayolu arzını e, tetikleyecek yatırımlardan kaçınmak olarak görmek mümkün. E, bu noktada Avrasya Tüneli'ne e, zaten e, ilk... Fikir noktasında eleştire olarak yaklaşmak şehirciliğin bir gereği aslında. Biz bahsettiğim raporu hazırladığımız ve yayınladığımızda henüz bu projenin temeli atılmamıştı. Aslında bu rapor bir uyarı niteliğindeydi. O dönem bu raporu biz projenin paydaşı olarak kendini kabul eden ya da olması gereken tüm... E, ...yönetim birimleriyle, tüm e, sivil toplumla ilgili kuruluşlarla paylaşmıştık. Tarihinde söyleyelim mi? Mayıs 2011 tarihli bir rapor. Evet, e, o tarihte bu bizim aslında bir anlamda projeye kendi kendimize katılım gayretimizdi. Çünkü e, meslek odası olarak e, e, katılım sürecinden bahsedemeyeceğimiz düzeyde dahil e, edildiğimizi belirtelim. Bu sayede biz projeye katılmak istiyoruz. E, ...gayretiyle e, bu raporu paylaştık. E, o döneme bakacak olursak... E, ...2010 yılı aslında bir kırılma... ...İstanbul'un geleceğini etki edecek... E, ...büyük ölçekli kararların oluşması açısından... E, ...şimdi 2009 yılında yapılan çevre düzeni planını sık sık konuşuyoruz. E, sürekli refere ettiğimiz bir... E, Belge 2009 tarihli İstanbul Çevre Düzeni Planı bugün 2016 yılı içinde o planda yer almayan iki büyük ulaşım projesi açılmış ve hizmete geçmiş durumda Avrasya ile beraber 3. Köprü'den bahsediyoruz. Bir de tabii geçtiğimiz dönemde Kullanıma açılan e, ve fakat bugün sadece e, beş durak arasında kısıtlı bir güzergahta. Yani Halkalı Gebze arası hizmet e, vermesi gereken projenin sadece Kazlı Çeşme ve Ayrılık Çeşmesi beş durak arasında kısıtlı bir güzergahta hizmet verdiğini biliyoruz. E, Marmaray projesi bu iki projenin ayrılıyor. Her şeyden önce bir toplu ulaşım projesi ve e, tam kapasiteye ulaştığında günde bir e, milyon insanın geçişini sağlayabilecek bir ulaşım alternatifi İstanbul için ve Marmara'yın e, diğer toplu ulaşım ağlarıyla entegrasyonu aslında e, akılcı bir ulaşım politikasıyla İstanbul'un e, mevcut trafik sorunlarını mevcut kent içi ulaşım yoğunluğunu e, rahatlatabilecek bir etkiye bir potansiyel de sahip. Ancak 2009 planında yer almadığı halde e, bir yıl sonra hem köprünün ...üçüncü Boğaz Köprüsü'nün hem de Avrasya Tüneli'nin e, yasal olarak zemini hazırlanıyor... ...ve e, iki büyük e, proje yatırım e, anlamında e, İstanbul'a uygulanmaya başlıyor ve bugün açıldı. Burada aslında bazı çelişkilere dikkat çekmekte de fayda görüyorum. E, elimde e, bazı belgeler var, bu belgelerden bir tanesi... E, Tüneli 25 yıl boyunca işletecek olan şirketin Ataş isimli şirketin işte Avrasya Tüneli Anonim Şirketi'nin e, kısaltması e, hazırladığı e, henüz e, proje yapım aşamasında dahi değilken bir e, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi raporunun böyle yönetici özeti gibi bir e, ...belgesi var ve orada... ...projeyle ilgili şöyle bir argüman... ...sunuluyor. İşte, e, 2003 yılında... ...Yeni Boğaz geçisi için bir ön... ...fizibilite çalışması yapıldı ve bunun... ...1997 yılındaki... E, ...ulaşım master planı çalışması neticesinde... ...ortaya konulduğu belirtiyor. Ve Bu cümleyi aynen orada okuyorum. E, yeni bir köprü inşaatının... ...önemli çevresel zorluklar ile... ...planlama ve tasarım güçlüklerine... ...yol açacağı sonucuna varılarak... ...bir karayolu tüneli yapılması tavsiye edilmiştir diyor. Aslında üçüncü köprü ile sağlanacak olan geçişin bir alternatifi olarak e, fikren kabul ediliyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada e, Marmaray tamamlanmadan önce temeli atılmış... ...iki önemli e, Boğaz geçiş projesinden bahsediyoruz. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani Avrasya Tüneli yapılması planlanmayan bir projeydi. Yapılsa bile üçüncü Boğaz Köprüsü'ne alternatif olarak yapılması öngörülebilecek bir projeydi... İkisi de yapıldı. İkisi de yapıldı ve ikisinin temeli atıldığında Marmaray henüz kullanıma açılmamıştı. Yani Marmaray'ın boğaz geçişlerinde alacağı pay hesaplanmadan e, bu iki projenin temeli atıldı ve birbirinden bağımsız olarak hayata geçirildi. Bugün iki devasa yatırım, 3. köprünün kullanma oranlarını takip ediyoruz, tercih edilmiyor. Avrasya Tüneli ile ilgili olarak da... Ee, az önce bahsettiğiniz bazı rakamsal e, bağlayıcıları var. E, bağlayıcılar var. E, bu bir yapışlet devlet modeliyle uygulanan bir proje ve az önce bahsettiğim gibi e, 68.500 aracın bu bakanın telaffuz ettiği rakam e, geçişini e, garanti etmiş durumda devlet. Hı -hı. Büyük rakam değil mi? Yani 3. Çok... Köprü mesela e, ne durumda? Yani biliyoruz ki yani en azından İstanbul trafik haritasını açan herkes görüyor ki birinci, ikinci köprüler kıpkırmızı iken üçüncü köprü yemyeşil bir e, durum olarak karşımızda şu anda geçişler tahmin ediyorum ki çok da yoğun olmamalı. E, orta vadede üçüncü Boğaz Köprüsü. Şu anki transit trafikten bağımsız olarak kendi trafiğini e, yaratmaya başladığı noktada belki bu tablo değişir. Ama bu tablonun değişmesi mevcut köprülerdeki trafik yoğunluğunun azaldığı anlamına gelmiyor. Şunu da söyleyelim belki. E, o tablonun değişmesi bir İstanbul'un kuzey ormanlarında yapılaşmanın olmasına bağlı. Kendi trafiğini yaratmasından kastımız biraz orada haliyle oranın çekeceği bir yükten de bahsediyor olmalıyız. İki, o tablo netleşene kadar... E, Geçiş garantili köprüler de olduğundan bunlar aradaki payı şirketlere değil mi devlet hazinesinden ödemek gibi bir durumla da karşı karşıyayım. Tabii bu noktada nasıl bir şeffaf bir politikayla bu rakamlar paylaşılacak, bu geçiş oranları nasıl açıklanacak bunun takibini biz yapacağız elbette. Ama şunu söyleyebiliriz, açılışı fiilen bugün yapılacak olan köprünün açıldığı andan itibaren bu. Garantisi verilen rakama ulaşması zaten e, imkan dahilinde görünmüyor. Bir, bir de bugün tek şerit açıldı. Tek şerit gidiş, tek şerit geliş olarak açıldı. Nedenini bilmiyorum. Bir sinyalizasyon problemi olarak duyuruldu açılışın bir gün ertelenmesi de. Ee, ama velakin e, sonuç olarak karşımızda e, şöyle bir proje yok. Bunu belki söylemek, vurgulamakta fayda var. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. Çoğu haber bu şekilde, çoğu politikacının yorumu bu şekilde ama durum öyle değil değil mi? Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Belki. Şu konuya dikkat çekelim. Yani bu e, kullanım sayılarına, geçiş sayılarına nasıl ulaşacak? E, önce ona bakalım. Her şeyden önce bu bir toplu ulaşıma... Elverişli bir proje değil. Buradan sadece hafif araçların geçebileceğini görüyoruz. Yani sadece özel lastik tekerlekli araçlar ve e, kapasitesi biraz daha bunun üzerinde olan minibüslere yönelik. Yani buradan otobüslerin geçmesi mümkün değil. Ve bu e, geçişlerinde çift yönlü bir e, karşılığı var. E, i̇şte 4 dolar ve 6 dolar olarak zaten e, önceden de belirlenmiş rakamlar bunlar bir Ocak tarihli kura göre endeksleneceği söyleniyor. Dolayısıyla üç buçuk üzerinden hesaplarsak kurumda en yüksek olduğu zamanlar 16 buçuk lira bir geçişte kullanıcının vereceği ücret. Yani hani dolar düşse bile değişmeyecek o öyle mi? Bir, Ocak. bir, bir Ocak'taki e, tarihe göre, bir Ocak'taki dolar e, kuruna göre belirlenecek, TL üzerinden belirlenecek. Daha sonra dolar yükselse de, e, alçalsa da, düşse de e, bu rakam sabit kalacak 2017 yılı boyunca. Ancak bu e, bir özel araç kullanıcısını günde 33 lira ee, ...ödemeyi göze alması, kabul etmesi anlamına geliyor. Ee, ekonominin çok parlak olmadığı dönemlerdeyiz ve bu e, bir finans, e, finans uzmanı değilim tabii, bir şehir plancısıyım ama... E, ...sonuçta e, İstanbul'da kent içi ulaşımı kullanan e, araç sahipleri bu hesapları yapacaktır. Yani her gün 33 lira e, vermeyi göze alan... 68.500 araç kullanıcısını garanti etmiş durumda. Ee, ulaştırma bakanları. Bir de şunun altında çizelim mi? Yani e, temel meselelerimizden biri de aslında iklim değişikliği, hava kirliliği gibi konular. Hava ile ilgili özellikle kış ayları şimdi geldi. E, İstanbul Trakya bölgesiyle ilgili raporların e, korkunç olduğunu görüyoruz. E, ya bu araba sevdası diyelim. Bundan da bir, bir şekilde sıyrılmanın başlıca yolu aslında e, efektif ulaşım çözümleri, toplu ulaşım çözümleri. E, bundan kurtulmanın yolunu, yöntemini dünya biliyor. Ha, hazır yöntemler var elimizde. Pek çok e, model var. Bunun ehli insanlar var sizin gibi. şey Odanız içinde çalışan ve e, odayla ilişkili çalışan insanlar var. E, görüş alınabilirdi. Pek çok yöntem uygulanabilirdi. Ama... Üç tane yukarıdan, üç tane aşağıdan şimdi bu karşıdan karşıya geçmenin yolu olacak. Bunlardan da sadece biri değil mi? Özellikle e, toplu taşıma projesi Marmara haricinde diğerleri bir, bir yaya yolu gerçi. Hani onu da konuşalım ama e, bir tanesi toplu taşıma sadece. Bir proje daha var. Ee, Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda seçime hazırlanırken e, AKP iktidarı e, Davutoğlu projesi olarak e, bizim... E, Konuştuğumuz bir proje o da e, bir üçüncü tünel projesi. E, Marmaray'dan ve Avrasya tünelinden farklı olarak o yaya tünelini hiç e, konuşmuyoruz bile. Yapılmayacaktır diye mi umuyorsunuz? Yani öyle umuyorum. Umarım e, akılcı e, bir e, mekanizma bunun önüne geçecektir. İstanbul Boğazı gibi son derece deniz üzerinden e, geçmesi keyifli bir... E, ...alanda hani yayaların o boğazın altından tünelle karşıya geçmesi e, çok kabul edilebilir e, bir fikir değil. Bir zihni sinir projesi e, diyebiliriz bunun için. Ama o üçüncü tünel e, planları onaylandı şu an. E, fakat e, ne aşamada bilmiyorum. Bazı dengeler tabii e, bunların dışında da değişiyor. Ama e, tüm bunlara baktığınızda e, bütüncül bir e, yaklaşımla bunların... E, ...programa alınmadığını e, çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Avrasya Tüneli'nin sadece ulaşım yönden değil... ...farklı yönlerden de e, ele alınması gerekiyor. E, pozisyon itibarı, konum itibariyle... ...çünkü tarihi yarımada gibi... E, ...İstanbul için son derece e, önemli bir e, tarihi kent merkezini... ...olumsuz, ilk etapta olumsuz etkileyecek e, bir proje olarak... Görünüyor. Bazı rakamları da vermek lazım Boğaz geçişlerine ilişkin. E, yaka geçişi yapan yolculukların ulaşıma göre dağılımına baktığımızda... ...yüzde 80'in üzerinde bir oranın karayolu ile sağlandığını görüyoruz. E, bunun içinde deniz ulaşımının ve... ...deniz ulaşımının ve işte... ...vapur, deniz otobüsü, deniz motoru olarak... ...sadece bunu sağlayabiliyoruz. Bunun yüzde yirminin... ...altında olduğunu söylemek mümkün. Ve karayolu yatırımları... ...bu oranları... E, ...olumsuz yönde etkileyecek. Yani... ...karayolu kullanımının... E, ...bu rakamların üzerine çıkmasını... ...bu oranların üzerine çıkması şeklinde... ...sebep doğuracak. Evet, bu zaten kadim bir tartışma Türkiye'de. demiryolu mu, karayolu mu? E, Türkiye hep seçimini... E... Özellikle diyelim Demokrat Parti dönemiyle birlikte e, karayolundan yana kullandı. Marshall yardımları ile birlikte diyelim ya da. Peki e, şunu da belki bir konuşalım. E, yani bir soru olarak en azından gündeme getirelim. İstanbul'un deniz ulaşımını daha aktif ve efektif kullanması yönünde bir engel mi var Boğaz trafiği ve benzeri? Yani çünkü çok daha iyi kullanabilir bir Boğaz şehri, bir deniz şehri aslında İstanbul ama hep... Yani deniz yolu, deniz ulaşımı e, yani şurada önümüzde bile hani bir Karaköy'den Sarıyer'e sahil yolundan gitmek bir çılgınlık akşam iş çıkışı saati. Ama mesela oraya çok seyrek bir ve iki sefer yapan bir vapur var sadece. Örneğin paralel hat anlamında. Bir engel var mı İstanbul'un deniz ulaşımı kullanmasında? Bununla ilgili belki e, maliyet bir engel olarak gösterilecektir evet. e, ilgili kurumlar tarafından. E, ancak bu Toplu ulaşım daha akılcı bir şekilde ele alındığında yani sadece deniz ulaşımı ya da işte toplu işte otobüs sistemi, otobüs taşıma sistemi, metrobüs, raylı sistemler gibi ele aldığımızda kayıp verdiğiniz, maliyet açısından kayıp verdiğiniz noktalı başka taraftan sizin sağlayarak aslında sistemi ilişkisi. ...işleyişe geçirmeniz gerekiyor. Yani ulaşım hizmetinden... E, ...yerel yönetim ve bu ilgili idealler... ...kar elde etmek zorunda değil. Evet ya bir de tabii hani e, bu kar veya maliyet hesabı konusuna bir baktığımızda şimdi ne olacağı da belirsiz bir muamma olarak duruyor Avrasya Tüneli karşımızda. E, garantiler verilmiş durumda bunun mali yükünün ne olacağı da aslında sürenin sonunda ortaya çıkacak. Devredildiği zaman elde ne kalacak bunların hepsi birer tartışma konusu diyelim. E, bir de projenin özelinde çıkış noktaları itibariyle bir e, konuşalım yani oralarda da Kazlıçeşme... Ee, Kazlı Çeşme ve Göztepe'den e, başladı. Kazlı göztepe arası ulaşımı 15 dakika indirdi diye bir e, bir tanıtımı var, bir sloganı var. Peki çok çok iyi olabilir bu durum, ee, öyle diyelim. Ama bu iki bölge, Kazlı Çeşme ve Göztepe e, çok hattın bağlandığı iki nokta haline geliyor artık. Metro hatları var bu noktaya bağlanan. Zaten oralarda mevcut bir trafik yükü var. Oraların ...kaderini nasıl etkileyecek Avrasya? İlk etapta rahatlatıcı ve belki sürü açısından... ...maddi tarafını bir tarafa bırakacak olursak... Rahatlı, ...rahatlatıcı etkisiyle... ...Boğaz geçişinde tercih edilebilen bir güzergah olabilir. Fakat daha sonra... ...özellikle... 130 bin kapasiteye ulaşacağı... ...öngörülüyor. Yani günde yüz bin aracın... ...geçeceği öngörülüyor. O bilgiyi de verelim... 68.500 aracı geçtikten sonra e, buradan yüzde 30 bir devletin kazancı olacağı, yüzde 70'inin yine e, ilgili şirkete teslim edeceğini de belirtmek lazım. Yani bu e, garanti tamamlandıktan sonra e, devlet kazanca geçmiyor. Sadece ortada bir kar oluşuyorsa onun yüzde 30'unu alıyor. Bunu da belirtelim. Evet. Bu noktada belki ben e, burada bir kurul kararı ile ilgili bir alıntı yapmakta e, hmm. fayda olabilir. Onu e, okumak istiyorum. Bu kurul kararı 2009 yılında e, 4 numaralı e, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu. Yani tarihi yarımada için e, sorumlu olan kurulun e, bu projeyi reddettiği bir kurul kararı var. Her ne kadar bir yıl sonra onaylasa da 2009'da red ediyor bu projeyi ve red gerekçeleri arasında tam olarak senin belirttiğin gibi Kennedy Caddesi'nin Eminönü Kapı arasındaki bölümünde yoğunluğun düşürülmesi ve bu bölgede çok hızlı seyreden trafiğin azaltılması özellikle de yayanın kıyıya daha güvenli ve rahat bir şekilde inebilmesini sağlamak amacıyla Kennedy Caddesi'nin ikinci derecede yol olarak gösterilmesi e, gerekçelendiriliyor. Yani bölgenin e, tarihi yarım adanın genel özellikleri itibariyle araç trafiğinden arındırılması gerekirken bu projeyle birlikte e, koruma kurulunun almış olduğu ilke kararlarının da e, terk edildiği ve tarihi yarım bir araç yoğunluğunun oluştuğunu göreceğiz. Bunun hem çevresel anlamda hem de e, İstanbul'un Gözbebeği tarihi yarım adanın e, araç trafiği anlamında uğrayacağı yan etkileri de bu görmek kurum, gerekiyor. Bu karar niye değiştirdi peki? Projede bir değişiklik mi yapıldı? E, projede bir değişiklik yapılmadı. Ancak e, özellikle 2010 yılından sonra e, bir takım değişikliklerle bu kurul gibi, yerel yönetim gibi idarelerin e, bu gibi şeyler karşısında e, merkezi yönetimin ...dayattığı bu projeler karşısındaki direnci... ...kırılmaya başladı. İşte politik... ...sebeplerle, bir takım baskılarla... ...bir takım... ...değişikliklerle... ...demek de doğru. Yani 2009 yılında... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...yaptığı planda... ...ne köprü var, ne tünel var, ne havalimanı var... ...ne Kanal İstanbul var vizyonu kuzeyi korumak, gelişimi kontrollü bir şekilde doğu batı aksına yönlendirmek. Ama bir yıl sonra aynı belediye üçüncü köprü projesini de onaylıyor. Yani baskıcı bir merkezi yönetim <gülüyor> politikasıyla dayatılan bu e, projeler karşısında e, kamu bir süre sonra direnç göstermemeye başlıyor. Bu kurul kararı da onlardan biri. E, bir yıl sonra e, Eylül 2010'da 20 Eylül 2010 tarihinde bir yıl önce reddettiği projeyi onaylamasını başka türlü açıklamak mümkün değil. Yani bir şey değişmiş 2010'dan 2011'e Türkiye'de belli ki İstanbul'da bu değişikliğin en kuvvetli sert gözüktüğü yerlerden biri olmuş. Peki Akif Burakatlar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenler Yeşil Bülten'le... Radyolarınızdaydık. Avrasya Tüneli'ni konuştuk. Son olarak Şehir Plancıları Odası'ndan Akif Burak adlarla haftaya yine aynı saatte buradayız. Görüşmek dileğiyle. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zırı